günümüze nasip etsin. Allah hayırlı dostlar versin nasılsınız iyi misiniz insan karanlık geldiğinde içine garabet çekiyor sahabeler hep öyle yaparmış eyvah diyorlarmış gün gidiyor aleyküm selam kardeşimi göremeyeceğim karanlık araya giriyor Sabahı iplen çekerlermiş. Sabah olunca elhamdülillah kardeşimin yüzünü göreceğim dermiş. Allah bizi o hayırlardan eylesin. Öyle mi? İp da mı orada? Selam söyle. Hakikaten çok hayırlı insanlarmış. Sahabeye baktığımızda bugün de bayağı bunun mevzu oldu dükkanda. Bayağı bir kalabalıktı dükkanda bende. Zihnim bayağı yorulmuştu. Aleyküm ve rahmetullah. Bizden de selamlar. Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Selamın ashabına baktığımızda kardeşlerim, Allah onlardan razı olsun. İnsan okudukça şimdi artık Oturuşları, duruşları, dinleyişleri, konuşmaları, soruları insan artık bunları yakalıyor. Eskiden bunları yakalamıyordum ben. Eskiden bir an önce bunlar bir insan yemeği istiyor. Önünde şöyle bir çok istediği yemek olur. Hemen şunları yiyeyim, sileyim, süpre, süpreyim diyor ya. Eskiden insan böyle istiyordu. Okuma da böyle. Hemen şunları bir okuyayım, hemen bir bitireyim. Ama her şeyin bir adabı varmış. İnsan bunu zamanla öğreniyor. Ama bu bile insana birçok hayırlara kazandırıyor. Bizler diyor ve vesselam'ı dinlerken e, sanki hepimizin kafasında bir kuş varmış da hareket edersek nefes alırsak o uçacakmış da o uçmasın diye biz nefes bile almazdık diyor. Yani peygamberin sözünü öyle bir dinlerdik ki diyor bir kelimesini bile kaçırmazdık diyor. Rabbim onlara mağfiret etsin. Onlar o söze değer verdiler. Allah da onları değerli kıldı. Onlar o sözün gereğiyle amel ettiler. Allah da onları kardeş kıldı. Düşünün kardeşlerim hep sohbetlerde aktardığımız öğretmeye çalıştığımız şeyler neler? Allah bir kulu sevdiğinde Cibril'i çağırır. Ben falan kulu sevdim, sen de sev. Cibril gök ehline Allah falanı sevdi. Siz de sevinde diyor. Onların haberi ta yer halkına kadar gelir. İşte senin birini sevmen, kalbinden ılık ılık ona bir sevgi gitmesi, yani hiçbir nefsi şu bu olmadığı halde bu Allah'ın verdiği bir nimet. Ayet-i de demiyor mu? Siz dünyayı da verseniz, iki kişinin kalbini birbirine ısındıramazsınız. Allah isterse olur diyor enfalde. Hatırladınız mı? Burada, önce Allah'ın sevdiğini sevme. O zaten sana sevdiğini sevdirir. Sevdiği sonra biz diyor peygamber aleyhisselamı dinledikten sonra bakın çocuklar söylüyor bunu yani genç sahabeler veya çocuk sahabeler diyeyim bizler diyor hemen aramızda müzakere ederdik ne anladın ne anlatıldı içimizde diyor kelimesi kelimesine diyor diyor İbn Ömer Zübeyir'di diyor o çünkü diyor hafızası çok sağlamdı diyor Abdullah bin Zubeyr. Alaykum salam vara geldiniz. Ha, bu da gösteriyor ki kardeşlerim öğreten, okuyan, anlatan, aktaran iki kere öğrenir. Bazen mesela e, arkadaşlar bilgisayar sorar. Bazen insanlar tutup bizlere sorular sorar Halbuki e, biz o kadar ehil alem, bilgili insanlar değiliz. Sadece aktaran insan olmamız hasebiyle insanlar da diyor ki bak ha demek ki bu aktarıyor, bu bir şeyler biliyor diyor. Sorular yöneltiyorlar. Bakın sırf sadece okumanız sadece okumaya yönelmeniz dahi sizin bu okuduğunuz şeylerin olduğu bir ortam ki bunlar bize söyleniyorsa bunlar bize aktarlıyorsa bu okuduğumuz şeyler hayatımızın bir parçasında, bir pasajında, herhangi bir yerinde zaten karşımıza çıkıyor. Bir abdest olsun, bir gusül olsun, bir nasihat olsun, bir konuşma olsun, bir düşünme olsun, bir kişi analizi olsun, bir paylaşma olsun, bir sabır olsun, bir sinir olsun, bir evlenme olsun, bir cihat babı olsun, bir tekfir olsun, bir mürciye, bir kader artık hangi babını ele alırsan Herhangi bir meselede şu okuduğumuz veya aktardığımız bir şeyle karşı karşıya kaldığımızda ne oluyor Kemal? Hemen okuduğundan ne yapıyor? Karşı karşıya kalıveriyorsun. Hiç düşünmeden, konuşayım mı, konuşmayayım mı, belki alim mi, değil mi demeden Allah Resulü böyle dedi. Bak ben burada böyle okudum. Hemen bir ne Ne oluyor? Hatırlayıveriyor insan. Öyle <gülüyor> mi? <gülüyor> i̇şte Allah Resulü vesselam, benden duyduğunuz bir emir bir nehi de olsa bunu aktarın. Diyor. Bak şimdi burada da bir şey var. <gülüyor> Zihnimi toplayamıyorum. Yani bugün hakikaten yorulmuş benim kafam. Ee, Dinleyen diyor, anlatandan daha fakih olabilir. Yani, İslam anlatana da dinleyene de bir canlılık veriyor. Hareketlilik veriyor. Monotonluktan çıkarıyor. Şimdi bazen oluyor ki kardeşlerim, Allah selametlik versin. Hakikaten bazen bedeviler çok çıkıyor. Ee, Enes'in dediği gibi şu kapıdan diyor, bir bedevi girse, soru sorsa da biz de dinimizi öğrensek. Hatırlıyor musunuz bu rivayeti? Bizler diyor peygambere soru sormaktan korkardık diyor. Ve kapıya bakardık diyor. Şimdi hakikaten şiddet tam bedelilerle dolu. Pat geliyor bir pat bir soru soruyor. Şimdi insan düşünüyor. Nasıl cevap vereyim? Adam olduğu gibi soruyor. Sen bunu düzeltmeye çalışıyorsun anlatmaya çalışıyorsun kırmamaya çalışıyorsun hoşgörüyle yaklaşıyorsun ama bunun yanında inanın oradakiler o kadar çok istifade ediyor ki bu sefer anlatan da istifade ediyor zaten anlatan veya aktaran veya okuyan hakikaten anlattığından istifade etmiyorsa zaten onda hayır yoktur bunun da yakalanması gerekir Aynen bu. İşlenen ibadetlere benzer. Bir namaza. Ruşu duymayan bir namazdan. Bir oruca gıybetsiz. Yavrum bir getirir misin? O Hüsru'yu bana bir gönder. Ben onu şuya göndermiştim bak. Çabuk gönderin bakayım bana. Sonra makbul olmayan bir haçtan diyor. Hatırladınız mı? Aynen bu de. Bunların hepsini teker teker yakalanması gerekiyor. Burada hep kalp devrede, dil devrede, amel devrede. Rabb'im bunu anlayanlardan eylesin. Okuma, nereden başlayayım diyor. Ee, herhalde Fatih değil de Fatih'in oğlu mu diyor. Biz oğlunu kabul edelim. Kur'an'dan başlanır kardeşlerim. Ben Kur'an derim. Sonra gene Kur'an derim. Sonra gene Kur'an derim. Eğer bir adam nereden okumaya başlıyorsun diyorsa, bana bin şekilde sorsa ben Kur'an derim. Sormayı bıraktığında, ha, bu halden başla derim. bazen ilk zamanlara hatırlıyorum böyle de aradan bayağı geçmiş ee, bugün bir asker verdi, çarşıya çıkmış ben onun babasıyla tanıştığımda e, o çocuk 3-4 yaşındaydı yani ben kitap sünnete döndüğümde bu meselelerle tanıştığımda böyle ateşli, hızlı böyle Ela hoca sığmaz. Haşarı bir delikanlı iken. 30 yaşlarında falan bahsediyor. Ee, çocuk 3-4 yaşında benim torun gibi yanımızda dolaşırdı. Şimdi Ankara'da askerliğe gelmiş. Ankara dışından bir çocuk. Şöyle bir baktım aradan yıllar geçmiş. Yıllar geçmiş. Allah hırsınızı artırsın kardeşlerim. Okumadaki hırsınızı artırsın. İnsan okudukça inanın Allah bir anlayış veriyor. Allah bir anlayış veriyor. İnan bir anlayış veriyor. Siz bile şaşarsınız. Bazen insan hani balona havayı bastıkça şişer ya Okurken insan şiştiğini hissediyor, böyle sıkıntıya giriyor. Şimdi bunlar bende diyor. Bunlar bende büyük. Yarın Allah benden sorarsa, bununla ne yaptın? Ameliyete bildin mi? Öğretebildin mi? Bunları gizledin mi? Bu sefer insanı ateş başlıyor. Tabi Kemal buyurun inşallah. Mikrofonu mu vereyim? Tamam. Buyurun. Selamünaleyküm, selamünaleyküm ve aleyküm. Selamünaleyküm ve aleykümullahi ve Haydi güzel hocam. Allah razı olsun. Benim sorum şu uzun olacak. yatsı namazının vaktiyle alakalı olarak öğrendiğimiz şu: akşam namazının vaktinin girmesi ve insak vaktinin girmesiyle ilgili saat aralarındaki vakit hesaplanıyor. Onun yarısı akşam namazının üstüne eklendiğinde aşağı yukarı yatırım namazının vaktinin çıkış zamanı belirleniyor. Fakat bununla ilgili ben somut bir hadis bulamadım. Bununla ilgili bize bir açıklama getirir misiniz? Yani atıyorum akşam namazı diyelim ki saat 6'da. da saat 6'da. Arada 12 saat var. Yarısı 6 saat. Akşamın vaktine eklediğimizde gece 12'ye kadar en son yatı namazı kılınır e, olarak ortaya çıkıyor. Şimdi birisi kalkıp da bu vakitten sonra yatı namazını kılamaz mı? Benim sorum bu. Teşekkür ederim. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Aleyküm ve ve Yani bu okuduğun e, sorduğun soruyla alakalı okuduklarından hafızanda ne var demek istiyorsun değil mi Allah'ın kitabında Resulullah'ın sünnetinde ne var diyorsun Aleykümselam ve rahmetullah bereket hoş geldiniz Allah Resulü sallallahu ve sellem bunu bütün Buhari, Müslim, kitaplarında görürsün Bir namazın vakti bir namazın vaktine kadardır diyor Aleykümselam ve rahmetullah hoş geldiniz yakaladın mı şimdi? Bir namazın vakti bir namazın vaktine ya şimdi değer olarak al. Allah reçül ve vesselam'a bir sahabe veya rivayetlerde olduğu gibi nakledelim. Bir bedevi bana namazın vakitlerinden anlat diyor. Sen bizim arkamızda namaz kıl diyor. Bedevi tamam diyor. Birinci gün diyor, kıldığımızda diyor sabah namazını kestirme mi gideyim, rivayeti tam mı diyeyim. Sadece yatsıdan alayım? Birinci gün diyor, sabah namazını kıldığımızda diyor, hiç kimse kimsenin yüzünü tanıyamayacak haldeydi diyor ikinci günü sabah namazını kıldığımızdaysa neredeyse güneş tepemize doğacaktı diyor. Öğlen namazını diyor birinci gün kıldığımızda güneş batıya gölgeler doğuya doğru tam meynettiği anda kıldı diyor. İkinci günü öğlen namazınıysa diyor gölgeler her cismi bir boy olduğunda kıldı diyor. İkindiği diyor, birinci günü, her cismin gölgesi bir misli, ikinci günse ise iki misli olduğunda kıldı diyor. Akşam namazının vaktine gelince, güneş tepeyi hemen aşınca, ikisinde de böyle, hiç bekletmiyor. yok. Yatsıya gelince, birinci gün yatsıyı kıldığında diyor, Akşamın kızıllığı kaybolup ilk yıldızlar çıkmıştı diyor. İkinci gün kıldırdığında ise diyor o kadar geciktirdi ki diyor. Biriyle konuşmaya daldı. Hatta diyor Allah Resulü'nün ashabı diyor mescitte oturaklarının üzerine oturmuş, kafaları düşmüş, çoğu horluyordu diyor. Dışarıya çıktı. Önce bana şu soruyu soran nerede? dedi diyor. Ben buradayım ey Allah'ın Resulü dediğimde işte namazların ilk vakti ve son vakti budur dedi diyor. Sakın Araplar, bedeviler size Yatsı'nın isminde galebe çalmasınlar. Ona inşa adını takmasınlar dedi diyor. Ve biliyor musunuz? Şu vakitte hiç kimse bu namazı bu vakti bırakmadı diyor. Ve yatsı namazının son vaktinin gecenin tam yarısı olduğunu söylüyor. Bunu da tut şimdi. Gel şimdi bunun hesabını yapalım. Aleyküm selamlar Amut'un'a. Akşam namazının girdiği dakikayla sabah namazının çıktığı dakikayı alacaksın. Arayı hesaplayıp tam ortayı böleceksin Kemal'im. Akşam namazının girdiği dakika saat kaç? Akşam kaç dokunuyor? Altı yığın geçe mi? İmsak olur mu? <gülüyor> Akşamın girdiği dakika gecedir artık. Güneşin çıktığı dakikada ne olur? Güneşin doğduğu an sabah olur. Bu ara gecedir. Bu ara gecedir. Bu saati alırsın bu da ya 12'ye ya 1'e tekabül eder. Hep böyledir. Anlatabildim mi? Bu gecedir. Çünkü gece namazları tabi aşağı yukarı bunun üzerinde fazla teferratlı durmaya gerek yok. Ha oldu ki kılamadın. İslam'da namazın terki İslam'dan çıkaran bir küfürdür. Şimdi bu kaydelerle alıyorsunuz İslam'ın temel taşları vardır. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın ashabı namazın terkinden başka İslam'dan çıkaran bir küfür bilmezdik diyor. Aleyküm selamlar Anlatabildim mi kardeşlerim? Bu da temel taşlardır. Bak bunu da yakala koy şuraya. Ha. Mesela ikinci namazının Üç vakitte keraat vakti vardır değil mi? Sabah, öğle ve ikindi vaktinde. İkindiği keraata bıraksan dahi terk edemiyorsun, kılıyorsun. Çünkü ikinciyi terk eden dünyadan her şeyini terk etmiş gibidir, kaybetmiş gibidir diyor. Anlatabildim mi? Bütün bu rivayetleri toparladığında namazı geciktirsen bile Herhangi bir sebepten dolayı ki bu sebep de çok önemlidir. Onlar ki diyor namazı geciktirirler, Allah'ı çok az zikrederler, gösteriş yaparlar. Allah muhafaza bu da münafıkların hallerindendir. Buna da dikkat etmek gerekiyor. Ses keklik mi? Sesin mi bozuldu? evet şimdi müslümanın sesini kimse kesemez işte biri tutacak hani müslümanın sesi kesilmezdi diyecek ortalık karışacak <gülüyor> en iyisi mi sorayım daha iyi büyük konuşmayın evet azalmak lazım tabi şu an siz süpere geçtiniz 12'yi geçti <gülüyor> Size kimse yetişemez şimdi Allah'ın izniyle. Evet. Yani bütün bu rivayetleri toplayarak anlamak gerekiyor. Allah kendisinden razı olsun. Ebu Davut'u ben okumaya başladım da Allah Resulü'nün diyor 500 bin hadisini okudum. Bunlardan dört tanesi diyor, İslam'ı anlamam için yetti. Çünkü bunlar İslam'ın temel taşlarıdır diyor. Aynen her meselenin temel taşları var Kemal'im. Namaz, terki küfür, bunu tutuyorsun. Kazaya bırakamıyorsun, bunu tutuyorsun. Unutma, uyuma, baygınlık, Ha, bundan kalem kaldırılmış, bunu tutuyorsun. Korku var, yürüyerek binitli kılabiliyorsun, bunu tutuyorsun. Mu kimsin, vaktinde kılacaksın, Bunu tutuyorsun. Herhangi bir sebebin var. Camiye yapıyorsun, bunu tutuyorsun. Yani bunların hepsi temel taşları. Yakalatabildin mi? Namazla alakalı. Tadil erkana dikkat ediyorsun. Adam geliyor, selam veriyor. Ali selat ve selamını almıyor. Git namazı kıl da gir diyor. Adam gidiyor, kılıyor geliyor, selam veriyor. Git diyor sen namaz kılmadın. Namaz kıl da gel diyor. 3. De, de aklı de başına geliyor. Benim bundan başka bir şey gücüm yetmiyor diyor bana nasıl kılacağımı anlat da öyle kılayım. Yani aleyhissalatü vesselam ona Tadil Erkan'ı öğretiyor. Kıyamda durduğunda bütün azaların durana kadar dur. Rükü'ye gittiğinde bütün azaların oturana kadar dur. Rükü'den doğrulduğunda bütün azaların oturana kadar dur. Sen bunu hep böyle yap diyor. Eğer diyor sen o kıldığın namaz üzerine ölmüş olsaydın Muhammed'in dininden başka bir din üzerine ölürdün diyor la ilahe illallah yani çok çok önemli meseleler namazda bunların hepsini tutuyorsun mi Kemal? yani sadece yatsın vaktiyle alakalı değil bütün rivayetleri yakalıyorsun safların arkasında tek başına durmaktan tut namazdaki yanılmadan ferden cemaatten tut kadının namazı erkeğin namazından tut bir gece bir gündüz sesli sessiz cenaze, telavih farz bunların hepsini ele aldığında teker teker zemininde ve mekanında ele alıyorsun yoksa umum olarak bakamıyorsun mesela evet bilmem sorunuzu halledebildik mi bak bunlar hep okudukça e, kitaplardan insanın aklına teker teker gelir yoksa bize hızır falan uğramış değil yani Şimdi şöyle, Allah hepimize mağfiret etsin. Rabbim hepimize anlayış versin. Ee, ben Konya ılgınlıyım. Eskiden e, bizim ılgında kaplıca vardır, hamamlar vardır. Onun önünde şöyle testiler, ıbrıklar, küçük küçük, ıbrıkları falan satılırdı. Ee, koca bir testilen küçük bir ıbrığın, e, çeşmeye götürüp doldurulması tutulması, akan suda böyle e, o suyu o testinin içine doldurulması aynı değildir. Öyle mi? Maşallah. Maşallah. Aynı. E, ben, şimdi bizim orada çeşmede su, coşkun akardı. E, testiyi rahat doldururduk da ama küçük ıbrik olunca su akarken bir sağa bir sola giderdi. O deliği dek getirip de doldurmak zor olurdu. Sonra o küçük şeyin ağzı bize doğru dönük oldu mu dolduğumuz üstümüz ıslanırdı. Ama testi de hiç ıslanmazdı. İlim de böyledir. Doldurdukça doldur kardeşim. Doldurdukça doldur. Sen anlamazsan aktardığın anlar, dinleyen daha güzel anlar sana yakalatır. Değil mi? Bu bir. İkincisi, bir de Allah kendilerine merhamet etsin. Rabbim onların ilmini, hırsını bizlere de nasip etsin. Hadislerde ziyadelikler vardır. Eklemeler değil. Birinin kaçırdığını birisi, birinin kaçırdığını birisi, yani aynen demin Abdullah bin Zübeyir'in içimizde en hafızası geniş, hırsı geniş dediğim rivayet var ya hatırladınız mı? Bizler Peygamber Aleyhisselam'ın ağzından çıkan her şeyi dinlerdik. Sonra kendi aramızda müzakere ederdik. Aklımızda en çok kimin kaldı diye, Abdullah bin Zubeyr kelimesi kelimesine diyor, aktarırdı diyor. Bir de bunlar var. Veyahut Aleyhisselam'ın ben de senin e, şu kavmin fakihlerinden zannederdim diyor. <gülüyor> Bak ne güzel. Aleykümselam ve hamdullah bırekat. Tamam. Allah kabul etsin. Tabi Kemal. Buyur inşallah. Tamam. Bir oku bakalım. Buyur. Sen bir aktar inşallah. Selam alaiküm ve hamdullah. Selam ve rahmetullah Hocam sakın yanlış anlamayın. Ben sizin getirmiş olduğunuz açıklamayı çok iyi anladım. E, Müşkülat sadece imsak ve Güneş güneş zamanının bunun vakit olarak e, alınmasındaydı. Yalnız Buhari'de sizin de belirttiğiniz gibi belki anlayış açısından bir noktayı kaçırmış veya yakalanmamış olabilirim ama çok uzun bir hadis değil. Açıklamasında da çok karışık bir durum yok ama bu anlattığınız durum kesinlikle belirtilmiyor. Ben o manada okuma, e, okumamıza müsaade eder misiniz diye söyledim. E, Buhari'de geçen Abi. buyurun hocam selamun aleyküm Merhaba, ee, kemal aslında bunu bir atımlık sonraya bırakmıştım da vazgeçti şimdi sohbetlere gittiğimde herkes geliyor ikram ediyorlar Allah razı olsun ben konuşuyorum millet ikramı yiyor sana ben aç kalıyorum dutlar geliyordu ahı dudular geliyordu minnet soru soruyor konuşturuyor konuşturuyor konuşturuyor biz aç kalıyoruz minnet yiyordu anlatan benim yiyen millet o neyse, hanım kestana getirdi <gülüyor> ben de sana oku diye fırsat dedim ama ben sana soru sorayım yine ee, gece namazlarının bir özelliği var mı Kemal yaz bakayım mesela sesli mi okunur Kıraatı sessiz mi? Sesli mi okunur sessiz mi? Gece namazları. Anne. Aleyküm selam ve rahmetullahi Evet, Sâcidim bak ne dedi? Sesli dedi. Hayır, gece namazları sesli kıraatlıdır. Gündüz namazları nasıl kılınır Kemalim? Ee, Musa ne demek istediğini yakaladın mı şimdi? Başka sorum yok. <gülüyor> Buyurun, şimdi rivayet okuyabilirsiniz. Selamünaleyküm. Aleykümselam ve Rahmetullah. Hocam Buhari'de hadisi tam metnini okuyorum. Ebu Berze şöyle demiştir. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yatsın namazını girmeyi severdi. Enes İbni Malik'ten şöyle nakledilmiştir. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yatsın namazını gece yarısına kadar geciktirdi. Sonra namaz kıldırıp şöyle buyurdu. İnsanlar namaz kılıp uyudu. Siz ise namazı beklediğiniz sürece namaz kılıyor gibisiniz. Buna ilave olarak İbn Ebi Meryem, Yahya İbn Eyyub ve Humey kanalıyla Enes'in şöyle dediğini nakletmiştir. O gece yüzünün parlaması, o gece yüzünün parlaması hala gözlerimin önündedir. Yatsı namazının vaktinin gece yarısına kadar olması. Burası hocam açıklamalar kısmı. Nebevi şöyle demiştir. Bu başlık yatsı namazının tercih edilen vaktinin bu vakit olduğunu gösterir. Yatsı namazının kılınabileceği vakit ise fecrin doğuşuna kadar sürer. Çünkü bu konuda İmam-ı Nüslim'in Ebu Katededen naklettiği şu hadis vardır. Uyku yüzünden namazı geciktirmekten dolayı bir kusur yoktur. Muhakkak ki kusur, yeni bir namaz vakti girinceye kadar namazı kılmayanındır. İstahri ise şöyle demiştir. Yatsı namazı gece yarısından sonra kılınırsa kaza olarak kılınmış demektir. Çoğunluğun delili Biraz önce zikredilen Ebu Katede hadisidir. Ebu Katede hadisinin umu ifade eden manası, icma yoluyla sabah namazıyla tahsis edilmiştir. Yani sabah namazının vakti öğle namazına kadar sürmez. İmam Şafii'nin kavli cedidine göre ise akşam namazıyla tahsis edilmiştir. İmam Şafii'nin bu görüşüne göre akşam namazının vakti, yatsı namazının vakti girmeden önce çıkar. Bu durumda İstahri'nin bu hadis, yukarıdaki hadis ve yatsı namazı konusundaki diğer hadislerle tahsis edilmiştir. Deme hakkı vardır. Doğrusunu en iyi Allah bilir. Ebu Bez'e şöyle demiştir. Bu hadis daha önce ikindi namazının vakti başlığı altında zikredilen hadisin bir bölümüdür. Bu hadiste yatsı namazının gece yarısı kılındığını takyit eden açık bir ifade yoktur. Ancak yatsı namazının bir defasında gecenin üçte birine diğer defasında ise gece yarısına kadar geciktirildiği belirtilince en fazla gece yarısına kadar geciktirilebileceği sonucu ortaya çıkar. Yatsı namazının vaktinin sabah fecir doğuncaya kadar sürdüğünü gösteren sahih ve sahih bir hadise rastlamadım. Selamünaleyküm ve rahmetullah. Aleykümselam. Emanet kullarımız Allah razı olsun Kemal. İnşallah ben gene bakayım. İnşallah hayır olur. Gecenin yarısı olduğunda ona hesaplarız. Arada herhalde hesap atarsın. En fazla bir saat oylar. Değil mi? Ama ben e, gelen rivayetlerle düşündüğüm bu. E, gene de bir bakayım inşallah. Çünkü gece namazları cehri gündüz namazları ise hafi okunur. Ben sabah namazını da gece namazı olarak alırım ama burada anladığım kadarıyla fecrin doğuşu, güneşin çıkışı, buradaki saat üzerinde anladığım kadarıyla senin düşüncen, kanaatin acaba hangisini alacağız? Değil mi? O. Hayır olur inşallah. Bakalım. Tamam. Allah hayırdan ayırmasın. Okuduklarımızı anlamayı nasip etsin. Ben bir bakayım inşallah. Tabi ezbere konuşmak da hoş değil. Ama bendeki oluşan kanaat buydu. Sabah namazının çıkışıydı. Yine de bakmakta hayır var. Ben bir bakayım inşallah. Ama e, An-Ecmai'nin hakikaten Fethül Bahri'yi seslendirmeye başladığında çok farklı oldu değil mi? Kardeşler okumanın, özellikle sesli okumanın insana kazandırdığı çok güzellikler vardır. İnsanın içinden okuduğuyla sesli okuduğu arasında çok çok fark vardır. Ee, i̇çinden okuduğun mesele, ben mesela içimden okuduğumdan çok daha çok istifade ederim. Bende kalan çok çok fazla olur. Ama sesli okunuşu da dinleyen adam çok çok güzel istifade ediyor. Sonradan okuyan kayıd olursa. Ama sesli okuma insanı e, hakikaten yorar. Baş ağrısı yapar, çene de yorgunluk yapar, boğazda rahatsızlık yapar. Vücutta sanki koşuyormuş gibi çok çok ağır bir iş yapmış gibi hakikaten bir yorgunluk verebiliyor. Mesela bazen saatlerce konuşan insanları düşünün. Sanki bir kum ocağında veya bir kömür ocağında çalışmış gibi bir yorgunluk hissettiğini görürsünüz. Hakikaten ses okuyan insanlarda da e, bu tür yorgunluklar, rahatsızlıklar olur. Her yönlü. Ama bu Rabb'in dini olması hasebiyle Allah ona bir güzellik, bir kolaylık e, birçok şey verir. Ama alın bir kitabı sessiz olarak okuyun. Aynı yorgunluğu duymazsınız. Sadece belki gözler yanmaya başlar. Kafa biraz zonklamaya başlar. Veyahut artık almamaya başlar. Böyle bir sorunlar olur. Değil mi? Ama sesli okumada öyle değil. Allah hayırdan ayırmasın kardeşler. İnşallah devamı olur buçuk açılır birçok kitap böyle seslendirilir bazı görmeyen insanlar veya o kitaba ulaşamayan ulaşamayan insanlar veya e, ne bileyim birçok sebepler olabilir o sebeplere binaen seslendiren insanların seslerinin onlara ulaşması o insanların aynen e, bir yere suyun ulaşmasıyla nasıl yeşerip hayat buluyorsa o insanın da o sözden hayat bulması insana ne kadar büyük hayırlar kazandırır değil mi? Allah hayırda yarıştıranlardan eylesin kardeşlerim. Düşünün mesela Fethül tercüme edildiğinden beri bile belki e, kimsenin doğrudur haberi olmayabilir. Ama bir bakmışsın birinin Fethül seslendirdiğini ve senin de ona ulaştığını oturup işe giderken Veyahut bir yerden gelirken bir yolculuğa giderken veya çalışırken veya evde iş yaparken televizyonda Walkman'de artık MP3'te bunu dinleyip öğrenirken e, tasavvur bile edemeyeceğin hayırlara ulaştığını görürsün. Yani diğer rivayetlerle bakıyorsun. Siz amel edin. Siz amel edin. Siz amel edin. Siz amel ettikçe Allah size sevabını vermekten osanmaz diyor. Ve diyor öyle bir amellerinizi büyütür ki diyor bir seyisin tayı büyüt gibi vesaire vesaire gidiyor. Amin. <gülüyor> Ecmai. Tabi Cerem'e kimeyse semara da onadır diyor hadis-i şerifte. İyiliğe vesil olan iyiliği işlemiş gibidir diyor. Kötülüğe vesil olan da Kötülüğü iş, e, işlemiş gibidirdir. <gülüyor> Allah kötülüğü değil de e, iyilikte, de, hayırda, hayır da, takvada yarışanlardan eylesin. Önemli olan bu. Musa mı? Musa <gülüyor> Musa fenadır ya. Bazen hoca diyor ya <gülüyor> şey diyor daha hala icat edilmedi mi diyor şu monitordan diyor bir tane çakacağım diyor <gülüyor> bazen Musa Allah razı olsun adamı çatlatana kadar yorar sen Musa'nın şeylerini gördün mü kaç kaç yani aleyküm hoş hoşgeldiniz Musa Yaman ama Allah razı olsun muhakkak bir teşvikçi, muhakkak gayrete getiren Musa gibi arkadaşların olması gerekiyor. Hakikaten olması gerekiyor. E, nasıl ki Allah Subhanahu ve teala Resullerini bize örnek kıldıysa, ondan sonra gelenler tabi ki sıddıklar, şehitler, alimler hep bizim için örnektir kardeşlerim. Nasıl ki sahabeler, Peygamber aleyhisselam'ın konuştuğu gibi konuşmaya yürüdüğü gibi yürümeye, oturduğu gibi e, oturmaya çalışıyorsa evet. tamam inşallah halletin inşallah evet. amin İzmir. yani insanları da insanlar hep örnek almaya çalışır düşünün nasıl ki peygamber aleyhisselam dini anlatmaktan hiç osanmıyorsa tamam inşallah. Çekinmiyorsa gece, gündüz hiçbir zaman gözetmiyorsa her saatte insanları eğitme yoluna gidiyorsa aynı yolda bizim de çok gayretli olmamız gerekiyor. Öyle değil mi? Eğer Olursak, e, bu orada gayrette olursak bu seferde e, gelen hayır, gelen güzellik artık tamam hallettim insa inşallah Rabbim hayırdan ayırmasın e, ses bile okuya okuya terbiyeye girer ben Kemal'in okuyuşlarını ara ara denk geliyorum her zaman dekkelemiyorum gelemiyorum ee, ilk okuduğuyla son okuduğu arasında ben fark hissedebiliyorum okurken bile insan okuyuşunu düzeltiyor okurken bile düşünme hafifliyeti gelişiyor okurken karşıdakinin de dinlediğini akledip ses tonunu ona göre ayarlayabiliyor ben mesela ilk zamanlar okurken çok hızlı okuyordum ama buna rağmen hamdolsun Rabbim bir hayır ihsan etmiş Bugün müydü? Dün müydü? Bir kardeş Tirmizi yayınlıyordu. Şöyle bir takip ettim. Ha ben bunları defalarca okuduğum için hadisleri takip edebiliyorum kafamdan. Ama ilk dinleyen insan nasıl takip eder diye şöyle bir düşündüm. E, hayır yapayım derken belki de adamı çok yordum yani. Düşünün. Yani belki şaka bu bir yerde. E, baba diyor bugün çok güzel bir iş yaptım. Ne oldu? Baba diyor, otobüsün arkasına takıldım, eve kadar koştum, haşlığını diyor, direktirdim. O da diyor ki, taksinin peşine takılsaydım ya diyor. <gülüyor> Onun hesap. Şimdi adam dinlemek için arkama bir takılıyor, motorlu gibi, <gülüyor> kafası iki dakikada şişiyordur adamın. Ama hadislere bakıyorsun, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam konuşurken tane tane konuşurdu diyor. Birisi diyor, onun kelimelerini saymak istese, teker teker sayardı diyor. Buna dikkat etmemişiz ama bu zamandan oluyor. E, zamandan oluyor. Bir de ama birini düşünün. E, galiba aç, dinini öğrenmek istiyor. E, dinleme, kulakları açık. Şimdi seni dinlerken, e, benim mesela en büyük aldığım eleştirileri söyleyeyim size. Tabi kıymetli vaktinizi anlıyorsan. Ee, mesela çok konuşurken böyle yapıyorsun. Bu kadar eleştiri aldım ki hocam işte Walkman'ı takıyoruz. Sen hep böyle yapıyorsun. Bu ne? İnsan da tiksint oluyor. Hiç zamanlar bak ben buna dikkat etmemişim. Ama fıtri bir özellik olması hasebiyle dikkat etmem dahi imkansız. Buna dikkat ettin mi Kemal? Bunu bile düşünemiyorsun okurken. Yani dinleyen adamın buna dikkat edeceğini, hakikaten onu rahatsız edeceğini anlayamıyorsun. Ben şimdi dinlerken bazen hakikaten utanıyorum biliyor musunuz? Ama elimde olan bir şey değil ki. Ben o an ne düşünmüşüm? Sabahın altısında oturmuşum, gündüzün on birine, on ikisine kadar hiç durmadan. Hatta ben o kasetleri doldurduğumda var ya günde yedi buçuk saat işçi gibi e, hadis dolduruyordum. Otelimizi, Müslümü, Ebu Davut'u yani hadis kitaplarını ilk doldurduğumda tam günde yedi saat, e, tabi günde beş tane doksanlık kaset doldururdum. Kendime bir, böyle bir zift gibi yapmıştım. Her gün okurdum. Hasta olduğum gün dahi. Dinlerseniz ses tonundan yakalarsınız. Günde tam beş tane doksanlık doldurdum. Yani yedi buçuk saat eder. Bir işin de günde çalışacağına <gülüyor> kapasite bu kadar. Anlatabildim mi? Ama ilk zaman insan bunu yakalayamıyor. Ha sonra düşündüm ki ilk fırsatta bunları tekrar seslendireyim dedim. Ee, şimdi mesela en son ki seslendirilen sohbetlere veya kitaplara bakıyorum. Bir işim kulağım orada kalıyor. Yine de takip edebiliyorum şu an eskisini takip ederken yoruluyordum ama şimdikini takip ederken dinleniyor. Hakikaten böyle bir fark oldu. Bir de şimdi mesela anlatırken cümleyi düzeltebiliyorsun. Tercümedeki hataları görebiliyorsun. O hadisteki yakalatılması gereken bir şeyi dinleyeme ses tonuyla dahi yakalatabiliyorsun. Ee, bazen bu hadis kitaplarını dinleyen insanlar okuduklarından daha fazla kafalarda hadis kalabiliyor. Doğru mu yanlış mı? mi dinleyen okuyandan daha fazla kafasında hadis kalabiliyor. Ben kendimi itiraf edeyim, hepsini dinlemedim ama dinlediklerimden 10 e, hadis dinlemişsem 8'i kafamda kalabiliyor. 10 hadisi okumuşsam inanın 5'i rahat kalıyor. Öbürü de bu mesele gelirse geliyor. Ama dinlediğimden 10'da 8'i kafaya kalıyor. Çünkü dinledi mi ben tam dinlerim. Öbürü de şeytan oynayabiliyor. Bir hayal bir sağa sola bakma bir kelimeyi kaçırma o cümlenin kaşmasına sebep oluyor. Soğutmuşlar zaten keman. Hayırlısın inşallah. Evet. Rabbim haydan ayırmasın kardeşler. Bazıları diyorlar hocam ders yapsan. Ben seslenmem. Hocam sohbet etsen de dinlesek. Hiç seslenmem. İnanın sırf ayetleri, hadisleri seslendirin bir abdest babını, bir gusül babını bir cihat babını bir karı koca ilişki, bir kardeşlik hangi babı dinlerseniz dinletin, al sana bir sohbet al sana bir sohbet hem de ne kadar sohbet bilmem bildin mi evet Rabbim hayalısını versin inşallah sonra insan konuşma, nasihat etme ee, diyor yorulalım da Allah yolunda yorulalım benim en çok korktuğum ibayetlerden bir tanesi çünkü hakikaten korkuyorum e, kişi diyor şu dört şeyin hesabını vermeden Allah'ın huzurundan ayrılmayacak diyor ben 16 sene demir döküm işçiliği yaptım kardeşlerim. Sabahın 4.30'un 5'inde evden çıkar, 9'unda 10'unda gelirdim. Ayaklarıma sanki karasular inerdi. Şimdi düşünüyorum da Allah o seneleri sorar da bir dünyalık rızık için bu kadar çalışıp bedenini yoğurduğunda benim için ne yaptın? Gençliğinde ne yaptın? Nerede tükettin derse hakikaten insanın tüylerini diken diken yapıyor. Çünkü bunların hesabı verilmeden Allah'ın huzurundan ayrılmayacak bu ayaklar. Bunları düşününce yorulma, e, bıkma, usanma birden kalkıyor. Hemen bir zindelik geliyor. Hemen böyle bir hareketlilik geliyor, devam ediyor. Tabi Musa gibi hareket ettirecek çavuşlar lazım, dürtecek adamlar da lazım. Umarsız da bu iş olmaz. Allah razı olsun. Düşünün şimdi... ...okumayan birisine... ...hadi bize bir şeyler anlat. Bir nasihat anlat desen. Adam ne anlatacak? Ya bir cenazeye gitmiştir. Büyükler bir şey anlatmıştır. Ya işte bir düğüne gitmiştir. Orada bir şey anlatılmıştır. Ya bir bayram yerinde bir hutbede hoca efendi bir şey anlatmıştır, yarım yamalak kafada o kalmıştır, o anlatacaktır. Ee, bir gün dükkanda sohbet ederken, canlı yayında, bir ihtiyarın konuşmasını yayınlamıştım, hatırlıyor musunuz? Bilmem. Ee, eski meşhur saz sanatçılarından, adı bende kalsın demeyim, ee, o gelmişti, ben de sohbet ediyordum. Bu yaprağında adam, Müziğin haramlığıyla alakalı bir şey okuyor. Aleyküm selamlar hoş geldiniz. Gidiyor, Diyanet'e soruyor. Diyanetten demek ki hakikaten böyle sağduyulu insanlar çıkabiliyormuş. Diyor ki bu haramdır. Diyor. Aleyküm selamlar tabi bizim toplumda Diyanet'in yanında bir de ilahiyette profesörlere sorma var. Gidiyor ilahiyete karşısına tabi hidayet bu artık gelmiş vakti talat kociyi Hoca çıkıyor. Talat kociyi Hoca'ya soruyor, e, müzik haram mı diyor. Talat hoca da Lokman Altın'ın nüzul sebebi budur diyor. Çalgı, şarkı, türkü bunlar hepsi haramdır diyor. Şunu biliyor musunuz adamın ömrü sas çalmakla TRT'de o televizyonda bütün böyle güya meşhur olan bu e, ateş ehli var ya onların hep arkasında saç çalan bir adam bu saç çalan bir adam ve başka bir mesleği de yok bıraktığı an yani bütün ömrünü adam mühendisliği bırakmış e, mühendis olmuş makine mühendisi e, devlete hem de askeriye müdür olarak giriyor Hayatını anlattı. Canlı olarak ben yayınlamıştım burada. Ee, Usta'da vardır bu kayıtlar inşallah. Bir yarışma oluyor. Saz sanatçısı alınacak diye bir yarışma açılıyor. Adam giriyor yarışmaya kazanıyor. Makine mühendisliğini bırakmış. 30 seneden fazla ya belki 30-40 sene e, TRT'de saz çalmış yani düşün. O şeyde. En meşhur sazcılardan birisi adım demeyeyim artık bıraktığı için Allah e, mağfuret etsin. Hakikaten çok sanlı bir Müslüman. Sene işte 90'lı yıllarda tam benim kitap sünneti dönme zamanım. Adamın hemen hemen ay gün tutuyor. Konuşurken baktık. E, tam o günlerde adam da şeye dönmüş yani tamamen sazı sözü bırakıp kitap sünnetten amele gidiyor. Ve inanır mısınız kardeşlerim? E, altı bine yakın duyduğu bütün hadisleri yazmış. Ajandatına, deftere, hep duyduklarını. Böyle. Tamam Zafer, hatırlat. Sana birazdan bir fıkra anlatacağım. Hem de Karadeniz fıkrası. Tamam. Tamam. <gülüyor> tamam inşallah. Allah selam etkilsin. E, kardeşler, adam bir hadis nakletti. Aleyküm selamlar. Hadisi naklederken de şöyle dedi. Ben dedi, dedi Cuma'ya gitmiştim. Hoca efendi Cuma'da şöyle bir hadis nakletti dedi. Hadisi de inanın, yaşlı olmasına rağmen hafızası çok güçlü. Ee, olduğu gibi nakletti. Ben rivayetin uydurma olduğunu biliyorum. Ee, dedem dedim bu hadisi nereden naklediyorsunuz? İşte dedi bir cuma vakti camiye gitmiştim. Ee, camide hoca efendi böyle nakletti dedi. Amcam dedi, dedim e, aleyküm selam mutlu, hoş geldiniz. Size birisi dese ki Dedeciğim, bana Peygamber Aleyhisselam'dan bir söz söyle. Senin de bu camideki hocanın dedim, sözü torununa aktarsan, torun da sana dese ki, Dede bu hangi kitapta yazıyor? Sen gidip o camideki hocayı mı bulacaksın? Yoksa kitabın ismini mi vereceksin? Hangisi daha kolay dedim? Tabii ki dedi, kitabın ismini dedi. Kitabın ismi verildiğinde, kitaba bakıldığında hakikaten rivayetin sahih veya e, zayıf olduğunu veya uydurma olduğunu tespit etmek mümkün değil mi dedim? Tabii ki dedi. Ama bir adama gönderirsek, işte falan camideki bir hoca, bunda sıhhatini tespit etmek mümkün mü dedim? Değil dedi. Öyleyse dedim sen sil baştan tekrar şu değil bir oku o zaman bir hadis kitabını alıp gitti tirimizi sonra adamı yine gördüm aradığı kitap neydi biliyor musun adam şu an marangozluk yapıyor onunla hayatını ikame ediyor çok mutlu bir yaşantısı var ne kazandı 100 lira bakın hayatı ne şimdi çünkü bunu hep müzikte kullanmış ya ne kazandı 100 lira ne kadar geçinme için yetiyor? 20 lira. 80 liralık gidiyor müziği hıranlığıyla alakalı. Ne varsa alıp e, müzik dinleyenlere ilahi adı altında böyle yeşil pop var ya onları dinleyenlere hep hediye ediyor. Ve yakaladığına öyle bir davet ediyor ki aklımız durur. Adamın işi bu. Kendini var ya, adamış böyle seyler vaazineye ee, ona hadise anlattım şu dört şeyin e, hesabını vermeden Allah e, mahşerde estağfurullah Rabbimin huzurundan ayrılmayacak benim diyor tüylerimi diken diken eden zaten bu hadis diyor onun için diyor ben böyle yapıyorum hakikaten baya bir yaşlı yaşlı olmasına rağmen dinç ve yaptığı şeyden zevk alan huzur duyan birisi Allah kendisine merhamet etsin Rabb'in ömrünü bereketli kılsın hidayet bu işte Aleykümselam selam var Hoş geldiniz. yani hidayet bu dertlenme yaptığın şeyin farkına varma amellerin kıymetini bilme okuduğunu hayata geçirme bunlar önemli şeyler bunlar önemli ama o kadar hafız vardır o kadar insan vardır. O ayet orada görmesine rağmen hiç de görmez. <gülüyor> Öyle değil mi? Ama adam bir duvardaki bir takvimden açıyor. Lokman altıya okuyor. Altında bir hadis okuyor. Diyanete gidiyor. ilahiyete gidiyor. Beni TRT'nin müdürü arıyor diyor. Haydi neredesin? Ben artık gelmeyeceğim dedim diyor. Niye? Ben Allah'ın kitabında çalgının, müziğin, şarkının, sözün haram olduğunu okudum. Adam demiş ki ger yardım Memiş kız senedir bu işi yaptın. Günah vebalı benim üstüme. Valla ben kendi günahımı vermekten acizim. Sen de kendi günahının hesabını vermekten <gülüyor> acizsin. Kendine faydan yoksa bana mı faydan var? Ben kendi başımın çaresine bakarım deyip adam işi bırakıyor bir daha gidip selam bile vermiyor bir kırıyor bir daha eline almıyor aleyküm selam Allah razı olsun hoş geldin Allah haktan ayılmasın kardeşler onun için meseleleri güzel yakalamak gerekiyor güzel anlamak gerekiyor e bugün öyle hale gelmiş ki o hadis şöyle Mehmet kim bir namazı mescitte kılar olduğu gibi anlarsan sevabını da öyle alırsın kim bir mescitte namazı kılır namazı kılar sonra öbür namaza kadar mescitten ayrılmaz orada orada ibadetten meşgul olursa namaz kılmış gibi sevabını alır diyor. Yani bütün ibadet geçirmiş gibi orada onun sevabını alır diyor. Aleyküm selamlar amutullah. Anlatabildim mi? Orada onun sevabını alırsın. Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın ashabı ise orada tabi aynı namazda gibidir. Hatta Ebu Davud'da gelen bir rivayette elleri kenetlemeyin diyor. Ellerin bile kenetlenmesini istemiyor. Yani ibadetten sayıldığı için. Evet. Onun için burada ona da dikkat etmek gerekiyor. Ee, mescitlerde çok çok vakit geçirmenin yani birçok önemi geliyor. Hayırlısı inşallah. Ee, askerde iki arkadaş, sivilde tekrar birbirlerini görmek istemiştir. Bir arkadaş demin bir fıkra istemişti de ona ben anlatayım hatırı gazı kalmasın. Şimdi patır patronu yapıştırır. Bir Anadolu'dan. Karadenizli Temel Anadolu'lu Hasan'ı askerden sonra yanına çağırmış. Beraber de gezmişler. Tam köye gelirlerken La temel demiş sizin bu mezar taşları niye böyle? Ne oldu ki demiş? O ne öyle demiş nokta nokta nokta çizgi nokta çizgi çizgi ha o mu demiş furdu furdu furdu furuldu o furdu furuldu bu ha o da pusuruhtu eceliyle öldü demiş. Demek ki arkadaşın istediği fıtrağı herhalde buydu. Anladın mı Zafer? Evet. kardeşler. Ben fazla zamanınızı almayayım. Selamünaleyküm Aleyküm herhalde.